Zaman Yayıncılık sunar. Hicret Yazan İbrahim Sadri Besteleyen Ömer Karaoğlu. Yöneten Ulvi Alaca Kaptan. herkes kendi kabilesinden müslüman olanları takip edip ihbar edecek. İhbar edilenler hapse atılacak veya dayakla aç susuz bırakılarak işkence edilecek. Yetmezse ve dönmezlerse şuplak vücutla güneş altında Mekke kumlarına Yatırılacaklar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 İnkar et! Pis köle! İnkar et! Bak be uzayı cert! Muhammed'i inkar et! İnkar et. Ahad! Ahad! Allah bir! Allah bir! Daha kısmı! Daha, daha ağır! İnkar et! Bilal! İnkar et.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 lan. Areni Şerif'te burada söyleyeceklerim var size. Ben Kıfar kabilesinden Ebu Zer. Diyorum ki Allah'tan başka tapılacak hiçbir ilah yoktur. Ve diyorum ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. bayılıncaya kadar döverler Ebu Zer'i. Ayıldığı zaman Sanki kanlarla kırmızıya boyanmış bir heykeldin, diyecek Ebu Zer. Burası Mekke. Ebu Zer'i, Ebu Zerleri niçin dinlemiyorlar? Çünkü biliyoruz, dinledikleri zaman çevrelerinde pervane gibi dönen hissetçiler, gözlerinin içine bakan güzel kadınlar, uşaklar, güzellerinde oturdukları tatlılar, sırmalı giysiler, binbir çeşit yemekler ve her türlü eğlence yok olur.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 malı mülkü olmayan bir yoksula doğruluğundan başka bir serveti olmayan Abdullah oğlu Muhammed'e iniyordu kitap neden ve neden müminler bunca işkenceye patildi? bekledikleri neydi bekledikleri güneş hangi seherde aydınlatacaktı kanla yıkanmış esmapları bekliyorlar ve biliyorlar. biliyordu mümin Allah'a olan imanını gün yüzüne çıkardığı an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 Ya açmışız, açmışız ellerimizi hep beraber gönülden amin diyoruz Ya açmışız ellerimizi hep beraber gönülden amin diyoruz Ya Rabbi sen bizi mam vereceksin Ya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 Cihat bizim gayemiz, Kur'an ve Sünnet bizim rehberlerimiz. Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle. Ya Rabbi sen bizi cennet geyle. Sakındır sen bizi şirkten tavuktan, Arındır sen bizi tüm günahlardan. Sakındır sen bizi şirkten tavuktan, Arındır sen bizi tüm günahlar da biz düşsek hep sefi Rabbimize kavuştuk içtik selsebi Hor görülsek de biz düşsek hep sefi Rabbimize kavuştuk içtik selsebi selse Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi Cennet keyfine sakındır sen bizi şirkten tavuktan, arındır sen bizi tüm günahlarda. Sakındır sen bizi şirkten tavuktan, arındır sen bizi tüm günahlarda. Resul'e, Ömer'e, Ebubekir'e, Ali'ye, Osman'a zafer nasip et, Osman'a zafer nasip et Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi cennetli keyle Sakındır sen bizi şirkten tavuktan Arındır sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirkten tavuktan Arındır sen bizi tüm günahlardan Kevser'in başında gel buluşa dur, İnat etme şu küfrün bataklığında. Kevser'in başında gel buluşa dur, İnat etme şu küfrün bataklığında. Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle, Ya Rabbi sen bizi cennet keyle, Sakındır sen bizi şiddet avukta,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 Onları bize iade et Biz haklarından gideriz Sözlerinizi dinledim Ancak ülkeme sığınmış bu çaresizleri dinlemeden Karar veremem Muhacirleri getirin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 Ve müminler bir sabah gözlerini açtıklarında kâfirlerin boykotları ile yüz yüze gelmişlerdi. Kâfirler karar almıştı. Mekkiler dinleyin. Bundan böyle Müslümanlarla hiçbir ilişkiye girilmeyecek. Onlardan kız alınmayacak ve onlara kız verilmeyecek.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 Müslüman bir kere daha intihandan uçakladı. Bu sırada Habeşistan'daki muhacirlere Mekkelilerin Müslüman olduğuna dair bir haber ulaşıldı. Bu asılsız habere inanan müminlerin bir kısmı Mekke'ye geri döndü. Sürer Müslüman. Sürer esnetler. Çok yönlü boykotlar karşısında Müslümanlar günlerce kızgın çöl güneşinin altında açlık ve sefaletle pençeleşir.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 Ezansız bırakma Allah'ım, sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya, ya çalır şurada bal yapanları, ya kovan bırakma Allah'ım. Ya çalır şurada bal yapanları, ya kovan bırakma Allah'ım. Ya çalır şurada bal yapanların, ya kovan Bu yapanları Ya kovansız bırakma Allah'ım Allah'ım Bize güç ver Cihat meydanı Meydanı, meydanı. vansız bırakma Allah'ım vansız bırakma Allah'ım Zaferi bekleyen yığınları sen zafersiz bırakma Allah'ım zaferi bekleyen yiğünleridir Sen zafersiz bırakma Allah'ım zaferi bekleyen yiğünleridir Sen zafersiz bırakma Allah'ım zaferi bekleyen yiğünleridir Sen zafer siz bırakma Allah'ım Allahım Yalıp söner Gölünde Gölünde Kehke şanssız Bırakma Allah'ım keşke şanssız Bırakma Allah'ım Allah Müslümanlıkla Yorulan yurdu Müslümansız Bırakma Allah'ım Müslümanlıkla Yorulan yurdu üstüm sız bırakma Allah'ım üstüm on rıkta yorulan yurdum üstüm bırakma Allah'ım üstüm on rıkta yorulan yurdum üstüm bırakma Allah'ım Allah Allah'ım dilerim güçli karşı koymasın karşı koymasın Cansız bırakma Allah'ım, bizi cansız bırakma Allah'ım. Hep tevhidle yorulan yurdumu vakitsiz bırakma Allah'ım. Hep tevhidle yorulan yurdumu vakitsiz bırakma Allah'ım. Hep tevhidle yorulan yurdumu bırakma Allah'ım. Hep tehikle yurdan yurdur, muvahitsiz bırakma Allah'ım, Allah'ım. Yarının yollarında, yıllarında, yıllarında, bizi yalnız bırakma Allah'ım, bizi yalnız bırakma.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 Güç ver kimsesiz kalan sürüne hem çoobansız bırakma Allah'ım Hem güçver kimsesiz kalan sürüne hem çobansız bırakma Allah'ım Allah Allah'ım.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 15 çadırdan boş dönse de 16.'sına giriyor ve insanları Allah'a çağırıyordu. İşte gidiyoruz. Ne yalan söyleyeyim çok etkiledi beni sözleri. Ama kim bu? Büyük bir şeye çağırdı bizi. Düşinelim. Gel çadırımıza girip düşünelim. Yabancılar, durum biraz. Bize mi diyorsun? Evet.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 Her gün oldu mağaraya, mağaraya gittiler önce Oğudur, oğudur, Pekiştirdi bir gecede bir yıllık Müvercim bir kelede, bir kelede Bırakın sıcak yolu, azın yumurtasın İnatsızlar, sensizler, sensizler Gelip gelip döndüler, döndüler gelip gelip döndüler, Göremediler, sezemediler, işitemediler İşitmediler, i̇şitmediler. Göremediler, sezemediler, işitemediler İşitmediler Arsaheba ayet-i kur'an resulü resulü resulü Milletlerden uzak Doluşumdan doluşcunun doluşanara bütün de yatansa alindi yat komşu gibi Ata yürü yürü yapıştırarak yüreklerine gönül taşlarını taşlarını yapıştırarak yüreklerine gönül taşlarını taşlarını yeni bir Son günlerde ne kadar gülden oldu. Sönürdü, sönürdü, sönürdü, sönürdü. Üstümüze ay doğdu. Ufuktan haykıran hey, her parlayan, Ufuktan yükselen hey, her parlayan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 Bu din çok hızlı büyüyor, görüyorsunuz işte. Mekke dışına da taştı. Durdurmamız lazım onları Evet, düzenimiz tehlikede. Bu din devletimizi yıkabilir. Mekkenin asil insanları. Onu muhakkak ortadan kaldırmalıyız, muhakkak. Onu frangaya vuralım. Bu çözüm değil. Onu sürgün edelim. Neler söylüyorsunuz Ebu Bu işi kökünden halletmeliyiz artık. Benim görüşüme göre onu ortadan kaldırmaktan başka çare yok.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 eğer o Medine'ye erişirse şimdiden köleliğe ya da esirliğe hazır ol. Mekke hükümeti yıkıldı demektir. Hadi yola çıkıyoruz. Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! arkadaşlar! Hadi! Hadi! Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir, Bekir Sevr Mağarası'nda üç gün kaldı. Bir mucize ile bir örümcek mağaranın giriş kapısını örmüş, bir güvercin yuva yapmıştı. Müşrikler mağaranın önüne dek geldilerse de yuvayı ve ağı görünce orada kimse olmadığına inanıp geri döndüler.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 Hadi, bak işte oradalar Süraka, Sevin Sevin, yüz deve senin olacak Hadi koş Koş Hay Allah kahretsin Şimdi tökezlemenin zamanı mı? Dur Dur, sakinleş Tamam Hadi gidiyoruz Bak oradalar önümüzde Bak yanında bu Bekir bizi gördü bile o hiç arkasına dönüp bakmıyor Peki, Ne oldu sana Vay canına Ayakların kuma saplanmış dur. dur Dur dur Düşüyorum Hadi hadi doğrul Doğrul kalk, kalk. Çıkmıyor işte Bakın Bakın Atımın izlerinden bir duman Göğe yükseliyor